Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ta kad ja'at resul rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala shefin Zünubina Muhammed. Allahumme salli. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabe'llahu la hable lenne ene resulü. İnallaha kavi bun aziz. Sadakallahu'l azim. Cenab-ı hüzurunuzda razı olsun. İzleyen kardeşlerimizin de sizlerin geceniz mübarek olsun. Sohbetimiz itikat ehl-i sünnet itikadı. Peşinden elfazlı küfür yani insanın sokan lafızlarla alakalı bir hususlar inceliyoruz. Daha sonra da inşallah sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Vaktimiz müsaadesince inşallah. Sözlerimize Allah dostlarımın sözüyle başlayalım. Verâül ilm vel idrak'te matlûb. Verâül ittisal vel vasl-ı mahbûb. Ganidir cümleden ol zat-ı Odur mevcud, odur mâbûd-ı mahbûb. Bila keyf zatını bil Hakk'a gidelim. Cemal-i seyredin. Bu dünyaya niye geldim bilenden al haberi. Bu dünyaya niye geldik? İşte bilenden almak lazım haberi. Her daim Allah rızası üzere ilerleyelim.